Cumhuriyet İlk Dönemi Meclis Tutanakları Senaryolaştıran Hüseyin Yürük Bu kasette Cumhuriyet dönemine ait meclis içi ve meclis dışı gerçekler tamamen belgelere dayanılarak sunulmuş tarihin bir dönemine ışık tutulmak istenmiştir. 22 Nisan 1920 Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal Paşa bir bildiri yayınlar. Bildiride 23 Nisan günü Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı belirtildikten sonra uyulacak diğer usul maddeler halinde sayılmaktadır. Vatanın istiklali Hilafet ve saltanat makamının kurtarılması için toplanan mebuslar meclis açılmadan önce Hacı bayram Veli Camii'nde Cuma namazı kılacak, verilecek salatü selam ve okunacak Kur'an'ın nurundan feyiz alınacaktır. Namaz kılındıktan sonra, Peygamberimizin sakalı ve sancağı el üstünde olduğu halde, özel daireye gidilecektir. Hatim duası yapıldıktan sonra, hilafet ve saltanat makamlarının ve bütün yurt parçalarının kurtarılmasının önemi konusunda, vaazlar verilecektir. Yüce Allah'tan başarılar dileriz. Ertesi gün Anadolu'dan ve İstanbul'dan Ankara'ya gelen temsilciler, cuma namazından sonra dualar, tekvirler, ilahiler arasında meclise gelirler. Meclisin en yaşlı üyesi Sinop Mebusu Şerif Bey, başkanlık ettiği ilk toplantının açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelir. Muhterem efendiler, İstanbul'un yabancı kuvvetler tarafından işgal olunduğu, hilafet merkezinin istiklalinin iptal olunduğu malumunuzdur. Bu yüce meclisin en yaşlı üyesi olarak Allah'ın yardımıyla milletimizin yeniden istiklaline kavuşabilmesi niyazıyla meclisi açıyorum. Hayrolu. Hayrolu. 390 üyeli meclisin ilk toplantısına 112 milletvekili katılır. Bunların 70'e yakını din adamı, 50'si subaydır. Meclisin ilk çıkardığı kanun hayvanlar vergisine ilişkindi. Bekar erkek ve kadınların devlet eliyle zorla evlendirilmesi de İlk çıkan kanunlardan biriydi. Kısa bir süre sonra meclis ilk anayasasını kabul eder. Bu anayasa görüşmeleri sırasında tüm mebusların hedeflerinin aynı olmadığı, özellikle subaylardan oluşan bir grubun padişaha karşı oldukları anlaşılır. Çok geçmeden yoğun tartışmalar ve baskılar sonucu saltanat kaldırılır. Artık kimlikler ve arzular iyice belirginleşmiş... Mustafa Kemal Paşa tarafından kurdurulan halk fırkasına tüm mebuslar üye olmaya zorlanılmıştır. Meclisin Kur'an-ı Kerim'le açılışının ardından daha iki yıl geçmeden yeni devletin dini ne olsun tartışmaları gündeme gelir. 18 Temmuz 1923 Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliği teklifi görüşülmektedir. Sonraki yıllarda uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapmış, Yunan dostluğuyla ün salmış Tevfik Rüştü Bey, anayasa metnine yazılacak dinin ne olacağının açıkça belirtilmesini istemektedir. Kazım Karabekir Paşa, milletin iradesini temsil etmeye çalışmakta, ancak Tevfik Rüştü ve yandaşları gibi ruhları batıya dönük, Güya vekiller, onu yani milleti susturmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Efendiler, genç Türkiye'nin Avrupa'daki gelişme ve medeniyete bir an önce ulaşabilmesi için bir takım köklü değişikliklere de ihtiyaç vardır. Anayasamıza dinimiz apaçık yazılmalıdır. Tevfik Rüştü Bey, ne demek istiyorsunuz? Açık konuşunuz. Anayasada dinimizin İslam olacağı açıkça yazılıdır. Açıkça neyin yazılmasını istiyorsunuz siz? Yoksa Hristiyanlığın mı? Evet. Hristiyanlığın yazılmasını istiyoruz Kazım Karabekir Paşa. Çünkü İslamiyet gelişmeyi engeldir. Bu dinle yürünülmez, mahvoluruz. Sonunda çıkardınız Mahmut Esad Bey'in. İslamiyet'in gelişmeye engel olduğu Avrupalılar'ın uydurmasıdır. Bazı mebus arkadaşların din değiştirme gayreti tahammül edilemeyecek bir durumdur. Tahammül edilemeyecek olan sensin paşa. İslamiyet gelişmeye manidir fikrini kesinlikle reddederim. Geri kalmamızın sebebi ilim ve irfandan uzak kalmamızdır. Çağdaş Türkiye'nin çağdaş yasalara ihtiyacı vardır. Yoksa kimse yüzümüze bakmaz. Kimse yüzümüze bakmaz ne demek efendiler? Ben iddia ediyorum ki Türk milleti dinsiz olamaz. Hristiyan da olamaz. Hakikat budur. Bir milletin asırlardan beri en mukaddes duygularını bir hamlede atabileceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. O yanılgı sizin şahsınıza aittir Kara Bekir Paşa. Bu bir hayaldir. Beyler. Böyle bir harekete cüret memlekette kanlı bir istibdat demektir. Ve İstiklal Harbi'nin de samimiyetine gölge düşürür. Türk milleti böyle bir şeye kalkışanların mutlaka hakkından gelecektir. Sayın Başkan, sayın Başkan duyduğunuz gibi Paşa bizi açıkça tehdit ediyor. Pekala beyler, pekala. Bugün meselesini tartışmayı keselim. Milli mücadelenin mühim simalarından Kazım Karabekir Paşa'nın bu gayretiyle konu gündemden çıkmasına rağmen sonraki yıllarda anayasada yapılan değişiklikle önce devletin dini İslam'dır ifadesi çıkarılmış 1928 yılında yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti layıktır ifadesi anayasaya konulmuştur. mebusluk hayatı boyunca dince mukaddes sayılan değerleri koruma uğrunda mücadele veren Kazım Karabekir Paşa ise İzmir suikastı dolayısıyla İstiklal Mahkemesi huzuruna çıkarılıp, beraat etmiş, bir dönem meclis reisliği görevinde bulunmuştur. İstiklal Harbi'ni anlatan çok önemli belgelerle dolu hatıratı yakılmış, İstiklal Mahkemesi hakimlerinden Kılıç Ali Bey'in ısrarıyla idam edilmek istenmiş, ancak başarılamamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın amacını saptıran ve kendileriyle savaşılan Batı'ya karşı kabul edilmez tavizler veren Lozan Antlaşması'nın kabulü de meclisin ilginç temsilcilik örneklerindendir. Lozan'la ilgili tartışmalardan bir bölümünü sunuyoruz. Yıllardır bir zafer gibi sunulan, adaları, Batı Trakya'yı, Musul'u ve Hatay'ı Batı emellerine uygun biçimde teslim eden Lozan Antlaşması'nın, unutulmuş ya da unutturulmuş yönlerine de dikkatinizi çekebilmeyi umuyoruz. 21 Ağustos 1923 Büyük Millet Meclisi'nde Lozan Antlaşması'nın kabulüne dair kanun görüşülmektedir. Mersin Mebusu Niyazi Bey, Urfa Mebusu Şair Yahya Kemal Bey, daha sonraları İçişleri Bakanlığı yapmış Muğla Mebusu Şükrü Bey, Eğitim Bakanlığı yapmış Hamdullah Süpi Bey, ...ve diğer bir grup arkadaşı hararetle antlaşmanın kabul edilmemesini savunmaktadırlar. Ben şahsen Dışişleri Encümen Reisi olarak bu anlaşmanın milli emellerimize uygun olduğunu gördüm. Dolayısıyla kanun teklifinin kabul edilmesi faydalı olacaktır. Çok büyük bir gaflet. Söz hakkı istiyorum Sayın Başkan. Buyurun Muğla Bebusu Şükrü Bey. Efendiler, dini, tarihi, çoğunluk nüfusu, hülasa, maddi ve manevi bütün varlığı ile bizim olan Batı Trakya, bu anlaşma ile bizim hudutlarımız dışında bırakılmıştır. Balkan Harbi'nde buralar Bulgaristan'a verilmiştir. Şimdi aynı hata Lozan'da işlenmiş, Batı Trakya bu kez Yunanistan'a verilmiştir. Neden efendiler, neden? Batı Trakya bizimdir, bizim kalmalıdır. bravo! bravo. Evet, evet Başka söz almak isteyen var mı? Ee, buyurun Urfa Mebusu Yahya Kemal Bey Efendiler Eğer bu anlaşma kabul olur da Batı Trakya Yunanistan'a verilecek olursa Türklüğün imha edildiğine Bizim nesil dahi şahit olacaktır Kızmayın beyler Kızmayın beyler Bu acı bir gerçektir çünkü imha Yunan'ın bir sanatıdır. Ben bu anlaşmayı tasvip edemem efendiler. Haritayı lütfen alıp bir bakınız. Limni, Midilli, Sakız, Sisam adalarının yerleri nerededir görmüş olursunuz. Bu adaları Yunanlılara vermek eşi bulunmaz bir gafilliktir. Ayrıntılara dalıyorsunuz Yahya Kemal Bey. Bu anlaşma Türklüğün mukadderatını değiştirecektir. Ayrıntı mı? Siz Batı Trakya'nın Yunanistan'a verilmesine ayrıntı mı diyorsunuz? Beyler, bu on iki ada Anadolu'dan kopmuş birer parçadır. Onlar yabancı ellerde oldukça bizim sahillerde yaşama hakkımız yoktur. Bu adalarımız topraklarımızın karşısında sanki birer sabit donanma gibi sürekli bizi tehdit edecektir. Lütfen... Gaflet içerisinde hareket etmeyelim Savaşla kazandığımız yerleri Anlaşmalarla kaybetmeyelim Söyleyeceklerim bu kadar Teşekkür ederim Söz istiyorum Sayın Başkan Buyurun Tekirdağ ve Musu Faik Bey Efendiler Milletimizin bu kadar kahramanlıkla devam ettirdiği Mücadelenin sonunda yapılan anlaşma Keşke takdire ve tebrike şayan olsaydı çünkü elimizdeki anlaşmanın maddeleri arasında anayasamızı, yaşama ve var olma hakkımızı Batı Trakya'da, Antakya'da yaşayan kardeşlerimizin huzur ve hayatını tehdit eden maddeler vardır. Antakya, Batı Trakya hakkındaki davamız hak. Yardımcımız Cenabı Hak. Muvaffakiyetimiz muhakkaktır arkadaşlar. Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Anlaşmada Gelibolu Yarımadası'nın mezarlık denen kısmının yabancı devletlere devredilmesi öngörülüyor. Bu isteklerine bahane olarak itilaf devletleri bu topraklardaki ölü askerlerinin mezarlarının korunmasını gösteriyorlar. Biz bu adamların askerlerinin ölülerini yiyecek miyiz efendiler? <gülüyor> Sayın Başkan söz istiyorum. Buyurun buyurun. İzmir Bebusu Necati Bey. Efendiler, bu anlaşma sakat doğmuş bir çocuktur. Çünkü bizden ayrılması mümkün olmayan musul başkalarına peşkeş çekilmek istenmektedir. Evet, Efendiler, bu anlaşmayla milli iktisadımız tehlikeye düşürülmüştür. Borçların büyük bir kısmı Türk milletine yüklenmiştir. 173 milyon altın. Bu ne müthiş bir bedeldir ve kim nasıl ödeyecektir? Efendiler, bu anlaşmada buram buram kapitülasyon kokusu vardır. Ama çok abartıyorsunuz Necati Bey. Daha bitmedi, daha bitmedi Mahmut Esat Bey. Şimdi asıl büyük facaya gelelim. 59. maddede deniliyor ki... ...Türkiye, Yunanistan'ın mali buhranını dikkate alarak... ...tamirat meselesinde her türlü talebinden kesinlikle vazgeçmiştir. Beyler, Yunanistan'ın mali buhranından bize ne? Yunanlılar... İtilaf devletlerin emri ve teşvikiyle Vatanımızı yakmış Yıkmış bir haydut sürüsüdür Evet doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. Beyler Tarihte emsali görülmemiş bu haydutluğu Bu yıkımı Yunan'a yaptıranlar Şimdi yine Yunan'ı koruyan aynı kişilerdir 4 milyar altın Frank olarak hesaplanan savaş tazminatını Anlaşma heyetimiz Ne hakla Yunan'ızlara bağışlamıştır Evet doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. Beyler Beyler, lütfen anlaşma heyetimizi hedef almayalım. Fransa'ya bakın, Fransa'ya. Almanya'dan alacağı tazminatın bir akçesinden vazgeçiyor mu? Hem de Almanya ordusu Yunan'ın bize yaptığını Fransa'da yapmadığı halde. Efendiler, nasıl olur da birkaç kişi 3 milyon mağdurun hakkını başkasına ihsan edebilir? Evlerinden uzaklaştırılmış, babaları kesilmiş, evlatların... ...dul annelerin feryatları vicdanınızı sızlatmıyorsa... ...bu anlaşmayı tasdik ediniz. Ben bu milletin evladı olarak... ...bu anlaşmayı reddediyorum efendiler. Bravo. Evet, evet. Şimdi... ...anlaşmanın kabulüne ilişkin... ...kanunun oylamasına geçiyorum. Pekala beyler... ...Lozan anlaşmasını kabul edenler... ...kabul Kabul etmeyenler? Evet. Gerekli sayımlar yapıldı. Buna göre 3 gün sürerek 23 Ağustos 1923 Perşembe günü biten görüşmeler sonucu Lozan Anlaşması 14 red oyuna karşılık 213 olumlu oyla kabul edilmiştir. Lozan antlaşmasıyla adalar, Yunan çemberine alınmış, iktisadi kaynaklardan mahrum, her türlü ünvan ve sıfatı yolunmuş, küçük bir Türkiye geriye bırakılmıştır. Lozan'ın kabulüyle birlikte, Kıbrıs Türkleri, Türk tabiiyetinden çıkıp İngiliz tabiyetine geçebilecek, ancak geçenler Türkiye'ye göç etmek zorunda olacaklardı. İngiliz ve Yunanlılar tarafından izlenen, Nüfusu azaltma politikası sonucu, Kıbrıs'taki Türk nüfusu, Rumların üçte biri oranından beşte biri oranına düşer. Yıllık petrol üretimi 67 milyon ton olan Musul bölgesi Irak'a bırakılır. Yunanistan'a bırakılan Batı Trakya'da çok geçmeden Türkçe konuşma, Türkçe yayın yapma yasaklanır. Türkler yoğun olarak yaşadıkları bölgelerden göçe zorlanırken, Buralara Rum aileleri yerleştirilir. Türklerin ellerindeki arsa ve binalara kamulaştırma bahanesiyle el konulurken, cami ve vakıflar yol geçirme bahanesiyle yıktırılır. Bu baskılar sonucu, Batı Trakya'daki Türk nüfusu 1927 yılında 5'e 1 oranında çoğunluğa sahipken, bugün 3'te 1 azınlığa düşürülür. Halifeliğin ve padişahlığın kaldırılması için anlaşılmaz bir hırçınlıkla uğraşan halk fırkası üyeleri, sonraki yıllarda yeni devletin padişahlarıymış gibi astığı astık, kestiği kestik kararlar alıp yürüteceklerdir. 3 Mart 1924 Mecliste hilafetin kaldırılması ve hanedanın yurt dışına çıkarılmasına ilişkin tasarı görüşülmektedir. Ancak o günlerde Mecliste çok yoğun bir baskı ortamı oluşturulmuştur. Halk fırkasının getirdiği kanun tekliflerine herhangi bir itirazda bulunulmasına tahammül edilememektedir. Doktor Rıza Nur o günleri hatıratında şöyle anlatmaktadır. Ağalar bakmışlar ki yine muhalefet tartışma çıkaracak. Önceden tertibatı almışlar. Ön sıralara Kılıç Ali, Salih, Ali Sahip gibi kavgacı takıma oturmuş. Tabancalarını ceketlerinin altından görülecek şekilde sarkıtmışlar. Ara sıra kalkıp geziniyorlar. Tabancalar ürkütücü şekilde sallanıyor. Koridordan muhalif meybuslara çatıp kavga çıkarmak istiyorlar. Vazifeleri bu ve tehdit. Meclis meclislikten çıkmış. Tüm bu baskı ortamına rağmen Kadir Beyoğlu Zeki Bey, Trabzon meybusu Ali Şükrü Bey... Kastamonu mebusu Halit Bey, kanunun çıkmasını engellemeye çalışırlar. Kastamonu mebusu Halit Bey, İzmir'in kurtuluşunda Yunan generalini esir etmiş Türk komutanıdır. Bu olaydan sonra halk fırkasından istifa eder. Gümüşhane mebusu Zeki Bey ise Erzurum Kongresi'nde üye olarak bulunmuş, daha sonraki dönemlerde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına girmiş, İzmir suikasti sebebiyle yargılanıp beraat etmiş 1952 yılında İstanbul'da vefat etmiştir Velhasılı kelam Diğer 50 arkadaşımın da benimsediği gibi Hilafet bir an önce ilga edilmeli Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmalıdır Teşekkür ederim Ekrem Bey Başka söz almak isteyen mebus var mı? Müsaade ederseniz söz almak istiyorum. Benim de söyleyeceklerim var Sayın Başkan. O saltanat çocuğudur Sayın Başkan. Razı olmaz kanuna. Bırakın ben de fikirlerimi söyleyeyim Recep Bey. Siz niye kocunuyorsunuz ki? Pekala pekala. Buyurun Gümüşhane mebusu Zeki Bey. Arkadaşlar bu kürsüde herkesin istediklerini... ...vicdanının ve fikirlerinin emrettiklerini serbestçe söyleme hakkı vardır. Benden önceki konuşanlardan... ...Vasıf Bey'in Fransız İnkılabı'nda krallık hanedanının öldürülmesine... ...ve sınır dışı edilmesine dair sözleri bana çok garip geldi. Ben halifelik hanedanının Avrupa hanedanı ile kıyaslanamayacağı kanaatindeyim. Hiçbir farkları yok, hiçbir farkları... Lütfen sakin olunuz Vassıf Bey. Kıyaslama meselesine gelince onlar sonradan gelip Fransız halkının üzerinde hakimiyet kurdukları halde bizde öyle değildir. Kendileri bir aşiretken kendi gayretleriyle kurdukları devletin başına geçmişlerdir. Bendenize öyle geliyor ki Böyle bir kanun zamanı gelmemiştir... ...gelmeyecektir. Ne zaman gelecek Zeki Bey? İlafet... ...Osmanoğulları hanedanına aittir. Meclis tarafından... ...ilmen ve ahlakan... ...münasip olana verilir kararını... ...daha dün siz almamış mıydınız? O karar ile bunun arasında fark var. Ondan sonra neler oldu? Uyuyorsunuz galiba. Arkadaşlar... Arkadaşlar hassas günlerde yaşıyoruz. Memleketin iç ve dış siyaseti bakımından bugün hilafeti ilga ederek kazanabileceğimiz bir şey olmadığı kanaatindeyim. Hadi onlar yapma, seni iyi tanırız Zeki Bey. Kanaatleri kendine sakla. Sen, sen saltanatın jurnatilerindensin. İhsan Bey, lütfen hakaret etmeyelim. Bunlar hakaret değil gerçek Sayın Başkan Zeki Bey damat Ferit Paşa'nın da çok yakın dostudur. Topçu İhsan Bey sen gel de kendinle ilgili gerçekleri açıkla bu kürsüde. Biz senin savaş sırasında bataryanı bırakıp düşmana sığındığını unutmuş değiliz daha. Doğrudur o zaman idamı için emir vermiştim ama kaçtı bu Topçu İhsan. Arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen sükuneti sağlayalım. Biliyorsunuz Zeki Bey, Halk Partisi'ne mensup olmayan tek mevustur. Dolayısıyla kendisinin görüşlerini dinlemek zorundayız. Lütfen susunuz. Benim saltanatla ilişkim olduğunu söyleyen beyler bilsinler ki onlar İstanbul'da bilardo oynarken bizler Erzurum'da, Trabzon'da kongreler yaparak milleti kurtarmaya çalışıyorduk. Hayır efendiler, hayır böyle değildir. İstanbul'da Vahidettin'in sarayına devam ediyordu. Efendi! Bu lağırtıyı sana aynen iade ederim. Saraya giden namussuzdur. Onu söyleyenler de en büyük namussuzdur. Asıl namussuz diye kendisi namussuzdur. Lütfen beyler, lütfen Zeki Bey. Lütfen edebimizi bırakmayalım. Efendiler, bugün mecliste gördüğüm manzara içler acısıdır. Mecliste bir dikta rejimi havası oluşturulmak istenmektedir. Sayın başkan, duyuyor musunuz? Yüce meclise dahi hakaret ediliyor. <gülüyor> Pekala efendiler. Böylece kafanıza koyduğunuz şeyleri elde etmek hususunda kararlılığınızı bir kez daha görmüş olsun. Ben vazifemi yaptım. Karar meclisindir. Lütfen beyler lütfen, lütfen. Lütfen sakin olalım. Evet. Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun. Kastamonu meybusu Halit Bey. Bendeniz bu hilafet mülgadır sözünü böyle açıkça söylemeyi şer an değil de siyaseten uygun bulmuyorum. Bunun yerine hilafet yüce meclisin manevi şahsiyetindedir desek daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bir de hanedana mensup kadınların yurt dışına çıkarılmaktan ayrı tutulması daha iyi olacaktır. <gülüyor> Hepsi gitmelidir. Ne kalsın ne de kadınları. ...hatta ölülerinin kemiklerini bile mezarlarından çıkartıp atmak lazım. İhsan Bey, kendimize hakim olalım lütfen. Evet beyler, şimdi oylamaya geçiyoruz. Bu kanun tasarısını kabul edenler... ...etmeyenler... ...pekala, ilafetin ilgası... Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılmasına ilişkin kanun... ...büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 29 Ekim 1924. Büyük Millet Meclisi'nde... ...Lozan Antlaşması gereğince Anadolu'ya gelen muhacirlerin durumu görüşülmektedir. Aydın Mebusu Esat Efendi... İmar İskan Bakanı'nı ağır bir dille eleştirmektedir. Esad Efendi, milli mücadelenin ileri gelenlerinden olup, cephe müftüsü vazifesiyle köy köy dolaşıp, halkı milli mücadeleye teşvik etmiştir. Başta da söylediğim gibi, muhacirlerin hali içler acısıdır. Şimdi ben İmar İskan Vekili Refet Bey'den, ...şu sorularımı cevaplandırmasını istiyorum. 1- Ne kadar muhacir Anadolu'ya gelmiştir? 2- Bunların ne kadar iskan edilebilmiştir? 3- Vekalet iskan amacıyla nerelere imar etmiştir? Buyurun Refet Bey, kürsü sizin. Öncelikle şunu söyleyeyim ki... ...vekaletimiz muhacirler için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Ancak... Bizim irademiz dışında gelişen bir takım olaylardan dolayı muhacirlerimiz biraz mağdur olmuşlardır. Yunanlılar Lozan Antlaşması'ndaki taahhütlerini yerine getirmemişlerdir. Aha, biz bunu söylerken zamanında söylemiştik ama sadece 14 kişi kalmıştık. Şimdi aklınız başınıza geldi maalesef. Batı Trakya'dan muhacirlerimizin gelişi sırasında 269 kişi yollarda, 870 kişi de vekaletçe hazırlanan misafirhanelerde ölmüştür. Böyle kötü şartlarda yapılan göç sırasında bu kadar ölüm normaldir aslında. Bu kadar kişinin ölümü nasıl normal olabilir Refet Bey? Bu ne gaflet Allah aşkına? Be hey İsmet Paşa, Batı Trakya rüyana giriyor mu? Mazlumların feryatlarını uykunda duyuyor musun? Lütfen Esat Bey, lütfen müdahale etmeyin. Efendiler, vekaletim üzerine düşeni yapmıştır. Bundan emin olabilirsiniz. Çoğu çiftçi ve sanatkar olan muhacirleri yerleştirdik Hayatlarını kazanmaya başladılar bile Beyler Beyler Vekil hazretleri duyduklarını Bendeniz ise gördüklerimi anlatıyorum Bu farka lütfen dikkat ediniz Anadolu'da gördüklerim çok açıklıdır Muhacirlerin durumu Savaştan çıkmışların halinden beterdir Beyler Beyler Gerçeklerden korkmayalım Sadece Aydın vilayetinden 300 bin Rum Yunanistan'a gitmiştir. Bu Rumların evleri, bahçeleri, macirlere teslim edilmemiş, büyük bir beceriksizlik ve gaflet içerisinde kapanın elinde kalmıştır. Ya kendisi bu evlere yerleşip de evini kiraya verenlere ne demeli? Derhal umumi müzakere açılmasını talep ediyorum. Ha, Vekil beyefendinin meclis-i alinin huzuruna çıkacak yüzü mazerete dair sözü yoktur. Zira idari hataları pek çoktur. Görmüş olduğum mıntıkalarda muhacirler iskandan mahrum, sefalete mahkumdur. Dağlı muhacir ovaya, ovalı muhacir daha iskan edilmiştir. Bunca cehalet ancak tedrisat da olur herhalde. İzmir'de bir Ermeniye ait 90 eve bir tek muhacir yerleştirilmemiştir. ...evler rüşvetle kapışılmıştır... ...Refet Bey'e... ...bir rüşvetçi memurun adını vermiştik... ...görevinden azdetti... ...peki ya azdedilmeyenler... ...arkadaşlar... ...kefen soygunculuğundan daha iğrenç olan... ...bu olayın suçluları... ...mutlaka cezalandırılmalıdır... ...Kastamonu'nun iç kısımlarına... ...Tuna'da asırlardır balıkçılık... ...yapan aileleri yerleştiren... ...gafiller de cezalandırılmalıdır... ...beyler yapılan iskan yerindedir... ...hayır efendim... Bu kürsüde tahminin yeri yoktur. İnanmazsanız gider görürsünüz. Beyler, beyler. Lütfen mecliste olduğumuzu unutmayalım. Karşılıklı tartışmalara girmeyelim. Refet Bey hakkında meclis tahkikati istiyorum Reis Bey. Pekala. Aydın mebusu Esat Bey'in... ...İmar İskan Vekili Refet Bey hakkında... ...verdiği meclis tahkikatı teklifini oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler... Evet, gerekli sayım yapıldı. Tahkikat isteği reddedildi. Lozan'la ilgili bazı belgelerin ortaya çıkmasıyla birlikte... Lozan'daki anlaşma heyetinin, halifeliğin kaldırılması, Avrupa'dan bir medeni kanun alınması, tekke ve zaviyelerin kapatılması konusunda itilaf devletlerine söz verdikleri anlaşılır. Bir ufak kayalık yer neye yarar mantığıyla, Yunanistan'a verilen adalar hiçbir şekilde silahlandırılamayacak denildiği halde, askeri üs haline getirilir. Yeni devletin uygulamaları, geniş halk kesimlerinin ihanet suçlamasıyla değerlendirdikleri kararları, tepeden inmeci zorla değiştirme politikaları, kısa zamanda halk nezdinde patlamalara yol açar. Ülkeyi güya medenileştirmek isteyen ve memlekete egemen olan zihniyet, ne olursa olsun amaçlarını gerçekleştirmek niyetindedir. İlke oturtmak için karşı çıkan herkesi gözünü kırpmadan, Ölüme, işkenceye, sürgüne mahkûm eden bir dönem başlamıştır. Dünyada benzeri olmayan, üstünde denetleyici bir organ bulunmayan, kararları temyiz edilemeyen, suçlayıp, mahkûm edip, anında infaz eden ve kararlarının hemen hemen hepsi idam kararı olan İstiklal Mahkemeleri de bu meclisin kurduğu mahkemelerdir. Mahkemelerin başvurduğu adeta bir tek kanun vardır sükunu sağlamak. 5 Şubat 1925 yılında doğuda Şeyh Sayit isyanı başladığında Fethi Okyar Bey başbakandır. İsyan haberi Ankara'ya ulaştığında hükümet Vak'a bölgesinde sıkı yönetimi ilan eder. Ancak meclisteki Halk Partisi milletvekilleri çok daha sert tedbirler alınmasına dair hükümete baskı yaparlar. Bu baskı üzerine Fethi Okyar Bey, ''Gereksiz şiddetle elimi kana buluyamam'' diyerek Başbakanlıktan istifa eder. Bunun üzerine İsmet İnönü Başkanlığında yeni hükümet kurulur. Yeni hükümet tüm yurtta sükûnu temin etmek istemektedir. 4 Mart 1925. Büyük Millet Meclisi'nde takriri sükun kanununa ilişkin teklif görüşülmektedir. Efendiler, her şeyden evvel Şeh Said isyanının süratle söndürülmesini, devletin nüfuzunun sağlamlaştırılmasını ...hususi tedbirler alınmasını istiyoruz. Ben başvekil paşa hazretlerinden şunu sormak istiyorum. Fethi Bey kabinesi isyan hakkında... ...gerekli tedbirleri almamış mıdır? Kendilerinin bu husustaki kanaatleri nelerdir? Bunu izah buyursunlar. Rica ederim. Beni burada münakaşaya sevk etmeyiniz. Hadiselerin sürat ve şiddetle bastırılmasına... ...bütün vatandaşlar taraftardır. Efendiler... Bu kanun her şeyden önce anayasanın 70. maddesine açıkça aykırıdır. Ayrıca Şeyh Said isyanı dolayısıyla İsmet Paşa hükümetinin getirdiği sıkı yönetimi dahi geride bırakan takriri sükun kanununu kabul etmemiz mümkün değildir. Beyler, İstiklal Mahkemeleri adından da anlaşılacağı gibi İstiklal Savaşı zamanına aittir. Biz... Şeyh Said'e karşı istiklal harbi mi yapıyoruz ki İstiklal mahkemelerine yeniden vazife verilmeye çalışılıyor? Bu kanun iki sene yürürlükte kalacak deniliyor. Soruyorum sizlere. Bu isyan sanki daha iki yıl mı sürecek? Elbette ki hayır. Bu kanunun başka amaçları var gibi geliyor bana. Doğrudur, doğrudur. Şeyh Said isyanı dolayısıyla Cumhuriyet'in tehlikede olduğunu söylemek gülünç bir iddiadır. Hükümet olayı kasten büyüterek muhalefeti tasfiyeyi düşünmektedir. Lütfen beyler lütfen olayı saptırmayalım. <gülüyor> Buyurun adliye vekili Mahmut Esat Bey. Kanunun anayasaya aykırı olduğu söyleniyor. Bu kanun demokrasi prensiplerinden anayasanın hangi noktasından dışarı çıkmıştır ki? Tamamen çıkmıştır. Bu kanun demokrasi ve anayasaya temelden aykırıdır. Efendiler unutmayalım ki... Anayasada yer alan hürriyetler mutlak değildir. Bu hürriyetlerin sınırlarını gösteren başka kanunlarımız vardır. O halde takriri sükun kanununa niçin gerek duyuyorsunuz? Bütün memleketi ihtilal sarmıştır demekle ne yapmak istiyorsunuz? Rica ederim Ali Fuat Bey. Sadece şark ateş içerisindedir dedim. Memleketi ihtilal sarmıştır demedim. O halde takriri sükun kanununu Niçin bütün memlekette uygulanacak şekilde teklif ediyorsunuz? Sadece şark için yeterli değil mi? Muhalefet erkanının hissiyatını dinlemiş olduk. Herkes şuna inanmalıdır ki... ...bu kanun faydalı neticeler verecektir. Endişemiz yerindedir İsmet Paşa. Böyle elastiki, istenildiği şekle sokulabilir bir kanunla... ...hak ve hürriyetin tahdidi kolaydır. Bu kanunun kabulüyle basın hürriyeti tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Pekala beyler pekala müzakereler yeterli. Şimdi kanunun oylamasına geçebiliriz. Takrir-i Sükun Kanunu'nu oylamaya sunuyorum. Kabul edenler reddedenler gerekli sayım yapıldı. Takrir-i Sükun Kanunu 22 ret oyuna karşılık ...122 olumlu oyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Takrir-i Sükun Kanunu'yla Türkiye'de yeni bir dönem başlar. Öncelikle İstanbul, İzmir, Adana ve Trabzon'da yayın yapan pek çok gazete ve dergi kapatılır. Yayıncıları İstiklal Mahkemesi'nde yargılanır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na kapatılma konusunda hükümetçe baskı yapılır. Direnme olunca merkez ve şubelerine bir gece yarısı baskın yapılıp tüm evraklar götürülür. Başbakan Kazım Karabekir Paşa'yı çağırtarak size partinizi kendi kendinize dağıtmanızı bildirmeye beni görevlendirdiler. Partinizi kapatmazsanız geleceği çok karanlık görüyorum, kan dökülebilir diye tehdit eder. Bu baskılar sonucu Terakki Perver Parti kapatılır. Bu arada kurulmuş olan istiklal mahkemelerinde ilk etapta 850 kişi idamla cezalandırılır. Estirilen bu hava içerisinde Halk Partisi il başkanları aynı zamanda vali olur. Daha önceden tasarlanmış olan inkılaplar bir bir gerçekleştirilir. Bir milleti değiştirmek için ve böylece Güya medenileştirmek için sahip oldukları yetkileri sonuna kadar kullanan Cumhuriyet kurucularının hikayesinden birkaç bölüm sunduk size. Anlatılamayan, anlattırılmayan bir hikayedir bu. Biz anlatmayı denedik. İbret olsun ve yeni nesiller üstünde tekrarlanmasın diye ümit ederek.